Allahu binallahi min ash-shaitan ar-rajeem. Ve salatü ve salamü ala Rasulüna Muhammedü ala ve Son dersimizde Musta'lahul Hadis dersinde biz Sahih hadise başladık ve Sahih hadisi anlatırken de dedi ki Sahih hadisle alakalı beş tane şart vardır. Öyle değil mi? Ve bunu dedik ki İmam Beyquni şu şekilde dile getiriyor. Diyor ki: "Evveluha's sahihu ve huve muttasal isnaduhu ve lem yeshizza ev yu'al. adlun dabitun an mislihi mu'tamadun fi dabtihi ve naqlihi." Yani Sayı birincisi, hadisin kısımlarından birincisi, sayı hadistir. Değil mi? Biz dedik, kabul ve ret yönünden hadis üç kısma ayrılır. Bir, sayı hadis. 2 hasen hadis. Üç, zayıf hadis. Sayı hadis dedik, nedir? Kendisinde, metinde varit olduğu gibi, beş şartı bulunduran hadistir. Bir, muttasıl olacak. Bir, muttasıl olacak. Yani, hadisin senedinde bulunan her ravi, Hadisi bir üstünden mübaşareten rivayet edecek. Yani mesela hatta örnek vermiştik. Demiştik beş kişinin içinde olduğu bir senedi düşünün. Mesela dedik bu senette ne demiştik örnek olarak da? Demiştik ki mesela e, İmam Şafii diyor ki bana Malik haber verdi ki İmam Malik diyor ki veya İmam Ahmet diyor ki bana Şafii haber verdi ki Şafi diyor ki bana Malik haber verdi ki Malik diyor ki bana Nafi haber verdi ki o da diyor ki bana İbn Ömer haber verdi ki o da diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim dedik. Şimdi burada dedik bu senettir. O demek bu bir senetlerden bir senettir. Bu senetlerden bir senettir. Bu senedin sahih olabilmesi için birinci şart her ravi bana haber verdi ki veya falandan veya işittim ki, veya bana dedi ki, dediği yani bir üstünde hadisi kendinden aldığını söylediği râviden direkt alacak. Eğer bir ravi bir râvi atlayıp onun bir üstündeki raviye geçerse, o zaman dedik bu hadis ittisal dediğimiz e, senedin bitişik olması şartını kaybettiği için bu hadis nedir? Bu hadis zayıftır. Yani buna bir örnek verdik değil mi? Şafi? Ahmet, Şafi'i, Malik, Nafi İbni Ömer dedik. İmam Ahmet'in bizzat İmam Şafi'den bunu duyması lazım. Değil mi? Ondan alması lazım. İmam Şafi'nin, İmam Malik'ten. İmam Malik'in İmam Malik'ten. Ee, İmam Nafi'den. Nafi'nin ise İbni Ömer'den direkt alması lazım. Mesela diyelim İmam, hatta örnekte de demiştim. İmam Ahmed dese ki, bana Malik haber verdi ki, biz bu hadise neyle hükmederiz? ederiz? Zayıflıkla hüküm ederiz. Neden? Çünkü İmam Ahmet, İmam Malik'i görmemiştir. İmam Ahmed'in İmam Malik'ten alabilmesi için arada bir aracı olması lazımdır ve bunu zikretmemiştir. Dedik bu isterse senedin başında, ister sonunda, ister ortasında, ister peş peşe, ister aralıklarla vuku bulsun. ister bir defa, ister birden fazla defa vuku bulsun. Hadisin sahih bir hadis olabilmesi için gerekli olan birinci şartı yitirir. Sonra zaten bunların hepsinin kısımları var Yani kopukluk ittisalın zıddı olan Hani senede muttasılı olması lazım ya yani Tam zıddı nedir? Munkate olmasıdır Öyle değil mi? İnqita olmasıdır Senette kopukluk olması Kopukluk başta olursa Bunun başka bir ismi var Ortada olursa başka ismi var Sonda olursa başka ismi var Peş peşe olursa başka ismi var Bunlar hepsi ilerleyen Derslerimizde inşallah gelecektir Ama mutlak olarak kopukluk Hadiste zayıflığı gerektiren sebeplerden Bir tanesidir Sonra dedik şaz ve illetli olmayacak. Bir hadisin sahip olabilmesi için şaz ve illetli olmayacak. Kısa bir açıklama yaptıktan sonra demiştim ki şuzuz yani şaz meselesi ve illet meselesi ilerleyen konularda müstakil şekilde gelecek. Ondan dolayı burada tafsilata gitmeye gerek yoktur. Sadece burada bilmemiz gereken şey nedir? Hadisin sahip olabilmesi için şaz ve illetli olmayacak. Şimdi kaldığımız yere geldik. Dedi ki, ondan sonra neydi? Yervîhî adlun. Onu adaletli râvi rivayet edecek. Onu adaletli râvi rivayet edecek. Yani mesela biz beş tane ravinin olduğu, beş tane adamın olduğu bir senedi örnek verdik ya. Ahmet, Şafi, Malik, Nâfi'i i̇bn Ömer. Hadisin sahih olabilmesi için, bunlar bitişik olacak, birbirinden alacak. Şaz ve illet olmayacak. Şuzuz ve illet olmayacak. Bugünkü dersimizin konusu ne? Her biri bunların adaletli olacak. Bizim bu rivayete sıhhatla hükmedebilmemiz için bunların her biri ne olacak? Adaletli olacak. Adaletten kasıt nedir? Yani ehli hadis, raviler adil olmalıdır dedikleri zaman adaletten kastettikleri nedir? Şudur. Demişler ki, اِنَّهَا مَلَكَةٌ تَحْمِلُ ala عَلَى مُلَازَمَةِ اتَّقْوَى وَالْمُرُوَةِ اِنَّهَا مَلَكَةٌ o bir melekedir. O bir ahlaktır. Yani adalet bir melekedir, bir ahlaktır, bir huydur, bir alışkanlıktır. Tahmiru sahibiha kendinde bulundurduğu sahibini iter, sevk eder. Neye? Ala mulazemeti takva ve Yani takvaya ve kişiliğe iter. O zaman adil kimdir? Kendisinde takva ve kişilik kişilik ahlakını bulunduran herkestir. Ve bir hadisin sahih olabilmesi için de ravilerinde bu vasfın ne olması lazım. Ravilerinde bu vasfın bulunması lazım. Şimdi güzel. Takva ve kişilikten kastedilen şey nedir diye soracak olursak bu fennin alimleri demişler ki yani mustalahu'l hadis ilmiyle iştiggal eden alimler demişler ki takva ve bizim şeyden kastettiğimiz, kişilikten kastettiğimiz şudur. Takva kişinin taatleri yerine getirip seyyiye denilen amellerden yani şirkten bidattan ve fısıhtan kaçınmasıdır. Takva nedir? Kişinin takva, kişinin taatleri yerine getirip seyyiye dediğimiz amellerden uzak durmasıdır. Kötü dediğimiz amellerden uzak durmasıdır. Bu da nedir? Şirk fısk ve bidat. Tamam. Şirk, fısk ve bidat. Zaten taatleri biliyoruz, değil mi? Birinin bir defa adil diye isimlendirilebilmesi için farz olan vecibeleri yerine getirmesi lazım. Yani namaz kılmayan veya oruç tutmayan veya zekat vermeyen bir adam rivayeti makbul değildir. Neden? Çünkü adaletin birinci kısmı olan takvanın taat bölümünü yerine getirmemiştir. Ee, aynı zamanda ne olmayacak dedik bu adam? taatleri yani vecibeleri, farzları yerine getirdiği gibi seyyielerden de uzak duracak. Seyyilerden de uzak duracak. Nedir seyyiye? Alimlerin bu tanımda seyyiye dedikleri şey? Şirk, fısk, bir de şirk, fısk, bir de bidaattır. Şirkten kastettikleri alimlerin nedir? Şirkten kastettikleri hem büyük şirktir, yani sahibini dinden çıkaran ve din dairesinde bulundurmayan şirktir. Hem de küçük şirktir. Yani sahibini din dairesinden çıkarmasa dahi ama sahibine fısk gibi, bid'at gibi isimleri getiren şirk kısmı da adalet sahibi olan ravide bulunmaması gerekir. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı birinci meselemiz şirktir. Tabi buna baktığımız zaman eski dönem alimlerinin bir hadis dahi olsa, tek bir hadis dahi rivayet etse bir ravide ne kadar dikkat ettiklerini göreceğiz ama günümüzde Rabbinin rahmet ettikleri müstesna gece gündüz Allah'a şirk koşan şirke davet eden insanlar değil bir hadis o hadisler üzerinde söz söyleme yetkisini ellerinde bulunduruyorlar. Ondan dolayı diyoruz ki birinci mesele nedir? Birinci mesele küçük ve büyük şirkten uzak olmasıdır. İkinci mesele ise bid'atlerden uzak olmasıdır. Öyle değil mi? Bid'atlerden. İster ameli ister ise itikadi olan ister ameli ister itikadi olan bid'atlardan uzak durmastır. Mesela Rafizilik bid'atı gibi, cehmiye bid'atı gibi, mürci ircan bid'atı gibi mesela vesaire, tasavvuf bid'atı gibi mesela ve benzeri bid'atlardan uzak olması lazım. Aynı şekilde ameli anlamda da sünnete muhalif olan bir insan olmaması lazım. 3. Fısk. Alimlerin fısktan kastettikleri nedir? büyük günahları işleyen veya küçük günahlar üzerinde ısrar edendir. Büyük günahları işleyen veya küçük günahlar üzerinde ısrar edendir. Alimler bunları takvayı yani doğal olarak da adalet vasfını yerine getirmediklerinden dolayı bunların hadislerini ne yapmamışlardır? Kabul etmemişlerdir. Niye? <gülüyor> Çünkü bir hadisin sahih kabul edilebilmesi için birinci şart olan estağfurullah şartlardan biri olan adalet sıfatını ravi yitirdiğinden dolayı. Ondan dolayı bu söylediğimiz sebepten dolayı o zaman bir senet ortaya koyduğumuz zaman bu senedin bizi ulaştırdığı metne sahih diyebilmemiz için bir şartı daha öğrenmiş olduk. Raviler adil olacak. İki, adalet ne demekti dedik? Takva ve muru'et. Takva direkt dinle alakalı bir durumdur. Yani neyin takva sınırına girdiği, neyin takva sınırının dışında olduğu, ne kişilerin aklıyla, ne örf ve adetleriyle belirleyebilecekleri bir şey değildir. Allah Azze ve Celle'nin şeriatına koymuş olduğu hakama muhalefet edenler, sınıfları cinseli farklı olsa dahi takvayı itirdiklerinden dolayı bu muhalefetlerinden. Ötürü hadisleri kabul edilmez. İkinci mesele ise dedi kişilik değil mi? اِنَّهَا مَلَكَةٌ تَحْمِلُ صَحِبَهَا عَلَى مُلٰزَمَةِ اتَّقْوَى وَالْمُرُوْءَ Muru'et nedir? Muru'et kişiliktir ve bu örfe göre belirlenir. Yani şeriattan ziyade kişiliği koruyan etkenler veya kişiliği zedeleyen etkenler diye alimlerin zikrettiği şeyler bunlar topluma göre belirlenir. Tamam Yani mesela örneğin alimler demişler ki zamanında Misal, diyelim ki başı, bir erkeğin başını açması caiz değildir. Veya bir erkeğin başını açması adaletini zedeleyen, adaletine zarar veren huylardan bir huydur demişler, misal. Şimdi bunun şer'i olarak bir açıklaması var mıdır? Kimisi bunu şer'en açıklamaya kalksa da, racih olan bunun şer'i bir açıklaması yoktur. Bu nedir? Bu, bazı beldelerin örfünde erkeğin saçını açıp yani sarık takmadan veya takke takmadan Saça açık bir şekilde gezmesi ayıp olarak telakki ediliyor. Halk tarafından ayıp olarak telakki edildiği için de alimler kişinin e, bunlara riayet etmesi gerektiğini. Yani hani bizim onun hadisini alıp onun hadisine saih diyebilmemiz için İslam'a aykırı olmayan bütün örf ve adetlere de bütün örf ve adetlere de kişinin ne yapmasını, kişinin bağlı kalmasını, uygun kalmasını e, şart koşmuşlardır. Bunun sebebi nedir? Yani mesela belki aklınıza şöyle bir şey gelebilir denilebilir. Yani niye alimler bu nuşat koşmuşlar? Çünkü demişler ki, bütün insanların kendini kınadığı bir konuda insanın vurdumduymaz olması bizim onun hadislerine güvenmemizin önünde bir engeldir. Yani mesela adam, düşünün diyelim ki bu toplumda örnek veriyorum, mesela ee, ayakta yemek yemek diyelim. Ayakta yemek yemek. Diyelim ayakta yemek yemek bir toplumda ayıp telakki ediliyor. Veyahut diyelim mesela bir toplumda kısa kollu giymek ayıp telakki ediliyor. Örneğin, hoş karşılanmıyor mesela kısa kollu giymek sünnet de değildir. Öyle değil mi? Hani şeriata muhalefet olan bir yönü de yoktur. Sadece bir örf. insanlar bunu ayıp telakki ediyor. Ve bu ravinin kısa kollu giyindiğini düşünün. Mesela şimdi bütün insanlar bunu ne yapacaklar? Bütün insanlar bunu ayıplayacaklar. E bunu ayıpladıkları bir konu dini bir konu mudur? Değildir. Hani eğer din emretmişse, isterse bütün dünya ayıplasın. Orası önemli değil zaten. Ama adam, diyelim ki bütün insanlar bunu ayıplayacak. Bunu önemsemiyorsa, demek ki bu adam nedir? Bu adam kişiliğe çok da önem veren, hani toplum nezdinde değer veyahut bir mekan sahibi olmayı çok da önemsemeyen bir tiptir. Bundan dolayı demişler, biz bunun hadislerine de ne yapmayız? Biz bunun hadislerine de Güvenmeyiz. Yani bu kadar rahat olması, kimseyi takmaması, şeriatan muhalefet olmasa bile örfü geçersiz sayması bunu ne yapmamışlardır? Hadisini makbul kabul etmemişlerdir. Öyleyse kişiliği güçlendiren veya toplum içinde kişiliğe zarar veren meseleler e, dinden ziyade örfle alakalı meselelerdir ve bu zamandan mekana mekandan zamana göre ne yapabilir? Değişebilir. Tabi burada çok önemli bir kaideyi de ee, anlamamız lazım. Değil mi? Mesela bazı hadis kitaplarını özellikle Mustalahül Hadis veya Cerh ve Tadil kitaplarını açtığımız zaman alimler bazı dinle alakası olmayan şeyleri kişinin e, rivayetini zedeleyen, adaletini zedeleyen maddeler olarak saymışlar. Mesela dediğimiz gibi demişler işte başı açık olan bir ravinin ee, hadisi kabul edilmez. Mesela işte şafi uleması özellikle erkek olup da kısa kollu giyenin mesela şeyi kabul edilmez. Ee, hadisi kabul edilmez. İşte ayakta yemek yedi bu adamın hadisi kabul edilmez mesela. Şimdi buna baktığımız zaman hani bu hemen aa demek ki bu büyük bir fısktır İslam'a göre ki alimler bunu böyle kabul etmiş değil. Alimler insanın adaletini zedeleyen şeyleri iki kısma ayırmışlar. Bir takvaya giren meseleler. iki muruete yani kişiliğe tealluk eden meseleler. Takvaya tealluk edenler zaten din tarafından belirlenmiştir. Kimsenin konuşmaya hakkı yoktur. Ama şey tarafından belirlenenler, örf tarafından belirlenenler ise yani kişilik bu nedir? Bu zamandan zamana, mekandan mekana göre değişiklik arz edebilir. Ve bazı mesela kardeşlerimizin yani özellikle günümüzde tevhid ehli olan insanların bu konuda yaptığı birçok yanlışın mesela davetin önünde de ciddi manada engel olduğuna şahit oluyoruz. Öyle değil mi? Yani örfün insan... Çünkü mesela bakın şu çok önemlidir. Yani inşallah usul fıkıhta yeri geldiğinde bunu anlatacağız. Mesela örfü, örfü alimlerin bir kısmı e, usul fıkhın delillerinden biri olarak kabul etmişlerdir. Yani biliyorsunuz biz fıkhın ana delilleri, külli delilleri esas iki kısımdır. Bir üzerinde ittifak edilenler, bir de ihtilaf edilenler. İhtilaf edilenlerden bir kısmı da nedir? Örftür. Peki demişler niye örf yani? Bazıları Kur'an ve sünnetten bunu delillendirmeye çalışmışlar, çok da muvaffak olamamışlar. Ama mesela özellikle Hanifi ulemasının çok güzel bir ta'lili vardır. Diyorlar ki, şeriat insanlardan meşakkati, zorluğu kaldırmıştır. Öyle değil mi? Biz bunu bir kaide olarak söylüyoruz. Öyle değil mi? Mesela diyor Allah Azze ve Celle sizin için يُرِيدُ yusra, بِكُمُ la yuridu يُرِيدُوا بِكُمُ الْعَسُرُ Allah senin için kolaylığı diler, zorluğu dilemez diyoruz. Öyle değil mi? Allah senin üzerine şeriata bir haraç yani bir sıkıntı ne yapmamıştır? Kılmamıştır diyoruz. Diyor ki mesela Hanefi ulemasından bazısı. Çünkü diyor örf insanların alışmış olduğu me'luf olan şeylerdir. Ve insanın alışmış olduğu bir şeyi terk etmesi de insan için nedir? İnsan için zordur. Öyle değil mi? Şeriat da insanlardan zorluğu kaldırdığı için örfü geçerli saymıştır. Şeriat da zorluğu insanlardan eee Kaldırdığı için örfünü yapmıştır, geçerli saymıştır. Çünkü örf'e muhalefet insanlar için nedir? İnsanlar için çok zordur. Mesela kavvâidül fakîya ile ne demiştik? Biz demiştik inşallah Beykuniye ve e, varakat metni bittikten sonra bu defa başlayacağımız yani alet ilimlerinden veya usul ilimlerinden başlayacağımız nedir? Kavvâidül fakîyadır. Bir de e, usulü tefsir veya da kavvâidül tefsir diye bilinen e, ilimdir. İnşallah. Mesela oraya geldiğimizde ne göreceğiz diyelim kaide olaraktan şunu göreceğiz. Alimler ne demişler? El-ma'ruf urfan kel-meşrut şerpa. Urfan ma'ruf olan bilinen şey sanki şeriatla şart kılınmış gibidir. Öyle mi? Yani nasıl ki diyelim sen şeriatta bir şeyi karşıdakine alırken veya satarken şart kılıyorsun. Mesela diyorsun sana bu suyu satıyorum. Misal veya diyelim bu evi satıyorum ama evin yanında ki bahçeyi satmıyorum mesela o benimdir. Bu şartımdır. Alırsan böyle al. Yani iki iki bahçeli bir ev düşünün. Bir bahçesi benimdir, onu vermem diyorsun. Adam isterse alır. Öyle değil mi? Niye? Çünkü Peygamber diyor المسلمون على شروطهم Müslümanlar şartların üzerindedir. İlla şarttan ancak şu şart müstesna harama helal veya helali haram kılmıştır. Bakın alimler şer'i şartlarla örfen ma'ruf olanları aynı kefeye koymuşlar. Tabi bu kaidenin tafsilatı olmakla beraber bu kaidenin içindeki işte bazı tafsilatlar istisnalar olmakla beraber sadece bunu söylüyorum. Usulde Kavaidul fıkıhta, fıkhın bizzat tatbikinde tatbike indiğimiz nedir? Kavaidul fıkıhla usul fıkhın tatbikatı fıkıhtır. Öyle mi? Fıkıhta göreceğiz ki örfün gerçekten şeriatta bir yeri vardır. Örfün şeriatta neyi vardır? Örfün şeriatta bir yeri vardır. Ondan dolayı İslam davetçilerinin mesela özellikle bu hadis ilimleri ve usul hadis ilmi gerçekten çok pratik olan bir ilimdir. Yani mesela nasıl ki İslam alimleri örfe dikkat etmişler, örfü kale almışlar şeriata muhalefet etmediği müddetçe bugün İslam davetçilerinin de ki bu bir hadis rivayetindedir ha düşün. insanlara dini götüren insanlara dini ulaştıran insanların ise buna hayda hayda dikkat etmeleri gerekir mesela adam bir giyiniş tarzıyla giyiniyor diyor ya ne var ki bunda Mesela örneğin tamam sana göre bir şey yok İslam'a göre de diyelim bir şey yok. Setri avret yapmışsın, kafirlere benzememişsin mesela. Ki bugünkü kıyafetlerin gerçi maalesef birçoğu o baptan değildir. Ama diyelim ki örf bunu kaldırmıyor mesela. Doğu toplumları farklıdır, batı toplumları farklıdır değil mi? İslam davetçisinin örfü bu anlamda gözetmesi lazımdır. Öyleyse ne diyeceğiz? Dördüncü şartımız bir hadisi sahih kabul edebilmemiz için senetteki ravilerinin adalet sıfatıyla sıfatlanmış olması gerekir peki adalet nedir dediğimizde o öyle bir melekedir ki inneha meleketun tahmilu sahibaha ala mulazamati takva ve sahibini takvaya ve kişiliğe ne yapar kişiliğe ve takvaya mülazamet etmeye yani onları yerine getirmeye sevk eder. O zaman bir ravi adildir veya değildir dediğimizde kastettiğimiz şey nedir? Takva ve kişiliktir. Takva nedir dedik? Taatleri yerine getirip kötü amellerden sakınmasıdır. Kötü amellerden kastımız nedir dedik? Şirktir, fısktır, bir de bidaattır. Şirk hem büyük hem küçük şirki kapsar dedik. Fısk, büyük günahları işlemek veya küçük günahlarda ısrar etmektir dedik. Bidaat hem itikadi hem de ameli bidattır dedik. Kişilik nedir dedik? Kişilik örf ile belirlenen, bizim bugünkü deyimimizle ayıp demiş olduğumuz kavram. Eğer bir toplum bir şeye ayıp kabul ediyor, kişinin kişiliğine, toplumdaki yerine zarar verdiğini düşünüyorsa... Ravinin buna ne yapması lazım? Dikkat etmesi lazım. Ve dedik bu toplumdan topluma, zamandan zamana ve mekandan mekana göre ne yapar? Değişir. Tamam. Peki burada şöyle bir soru soralım. Yani ee, diyelim ki bir ravinin adil olup olmadığı ne ile bilinir? Mesela diyelim şimdi tamam biz bir hadisin sayı olabilmesi için bu şartı koştuk. Güzel. Peki biz bu nereden bilinecek? Yani insanlar bir adamın adil olup olmadığını nereden biliyorlar? Bu fende yani rical ilminde hadislerin rawileriyle ricaliyle ilgilenen alimlerin nas kılması ile bilinir. Tamam? Hadislerin mesela alimler ne diyecek? Diyecek ki bu adam adildir. Öyle mi? Bizim bir adamın adil olmasını bilebilmemiz için alimlerin bunu nasıl kılması gerekir? Herkese bir adamın mecruh olduğunu bilmemiz için de, alimlerin bunu ne yapması lazım? Yani cerh edilmiş, rivayeti kabul edilmemiş mesela. ister hafızı, ister takvası, ister kişiliği eleştirilmişse, cerh edilmişse eğer, bunun sebebini beyan etmesi lazım. Şu, şu, şu sebepten dolayı bu ravi mecruhtur demesi lazım mesela. Tamam? O zaman biz ne diyoruz? Diyoruz ki, bir ravi'nin adil veya adil olmadığı ne ile bilinir? Ne ile bilinir? Bu fende ehil olan alimlerin nas kılması ile bilinir. Tamam. Şimdi yalnız bu kaidenin iki tane müstesnası var. Bu kaidenin iki tane müstesnası var. Yani iki istisna kılınan taife var. Bunlardan birincisi kimdir? Sahabelidir. Değil mi? Sahabenin adaletlerinin sabit olması için hiçbir alimin teskiyesine ihtiyaçları, özel teskiiye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onları Allah tezkiye etmiştir. Allah temize çıkarmıştır. Onları Allah Resulü tezkiye etmiş, temize çıkarmıştır. Ve muteber olarak kabul edilen ümmet ve ümmetin alimleri onlara adaletli ne yapmışlardır? Kabul etmişlerdir. Tamam Yani bir sahabe mesela diyelim bize, bir sahabeden şey, Ebu Umametul Bahili peygamberimizden bir hadis rivayet etti. İsmi çok duyulmamış bir sahabe söyleyelim mesela. Tamam biri de çıktı dedi ki iyi de bizim mustalahul hadis ilmindeki öğrendiğimiz kaidelere göre herhangi bir alimin bunu sahih olduğuna nasıl kılması lazım? Yani adil olduğuna estağfurullah nasıl kılması lazım dedi. Biz ne diyeceğiz? Orada dur. Öyle mi? Sahabe bu kaidenin müstesnasıdır. Çünkü sahabe Allah tarafından teskiyye edilmiş, Resulü tarafından teskiyye edilmiş, temize çıkarılmış olan insanlardır. Ondan dolayı onlar bu kaidenin neindedir? Onlar bu kaidenin dışındadır. İkinci istisnamız kimdir? Ümmetin içerisinde meşhur olmuş olan alimler, öyle mi? Yani mesela örneğin bunu da alimler buna istifada diyorlar. Yani eğer ümmetin yanında bir alim meşhur olmuş ve insanlar bunun sözlerini, fetvalarını, rivayetlerini kabul etmişse demek ki bu ümmetin yanında makbul görmüş olan bir alimdir. Çünkü ümmetin çoğunun veya hepsinin bir insanın batılına sukut etmesi ne yapılamaz? Düşünülemez. Öyleyse meşhur olan alimler için de tezkiyeye ihtiyaç yoktur. Yani mesela diyelim ki bugün e, çok işte affedersiniz. Mesela iki tane hadisi yan yana getiremeyen bir tane zibidi kalkıp işte e, İmam Ebu Hanife'yi cerh etmeye kalkarsa mesela öyle değil mi? Bu nedir? Bu merduttur. Neden dolayı merduttur? Çünkü bu alim ümmet tarafından telakkiyle kabul edilmiştir. Ve asıl olan, meşhur olan alimlerde ise nedir? Meşhur olan alimlerde ise onların adalet, teskiye ve tadil'e ihtiyaçları yoktur. Abi bu onların hataları yoktur anlamına gelmez ha. Elbette hataları vardır. Alimler birbirlerine diye vermişler, birbirlerinin hatalarını söylemişler vesaire vesaire Ama cerh ayrıdır. Hatasını söylemek nedir? Ayrıdır. Ha diyelim mesela biz ee, şey... Ee, Mustalahül Hadis'le alakalı e, okurken bu yeni metnini mesela hatırlıyorum bir kişi şöyle bir şey söylemişti. Demişti ki İmam Ahmet bir konuda kendisinden bazen 6-7-8 farklı kavil naklediliyor. Öyle mi? Öyle. Doğrudur. Bu doğru mudur? Doğrudur. Bazen 2, bazen 3, bazen 4 kavil naklediliyor demişti. Bu onun fıkıh yönünde şüphe oluşturur demişti. Bak şimdi mantıka bak bu onun fıkıh yönünde şüphe oluşturur. Ondan dolayı mezhepler tavsiye edilirken tamam dört mezhep haktır ama yani İmam Ahmed'in mezhebini biz tavsiye etmeyiz. Neden? Çünkü o muhaddistır. O muhaddistır. Lakin bu ondan farklı rivayetlerin varit olması onun fıkıh yönünde şüphe oluştu. Aslında bu farkında olmadan cerh ediyor. Öyle değil mi? Mesela bu söz, düşüncesiz söylenmiş olan bu söz, bu aslında ne yapıyor? Cerh ediyor. Yani İmam Ahmet gibi bir ehli sünnetin imamı, alem ve diğer alimler için tabii tabi ki bu geçerlidir. Bu tip şeylerde bu sözlerle veya bu tip yani cerh edici sözler onlar hakkında olmaz. Neden? Çünkü bugüne kadar ümmet onları telakki ile kabul etmiş, imametleri üzerine nas kılmış olduğu insanlardır. Yani söz belki uzadı ama ne dedik? Bir insanın, bir ravinin adaleti ne ile bilinir? Dedik bu fende ehil olan alimlerin nas kılması ile bilinir. Öyle mi? bilir Bunun istisnası kimdir dedik? iki gruptur. Birincisi sahabedir. Bir de ümmetin telakkiyle kabul ettiği meşhur olan alimlerdir. Çünkü bunların adaleti istifada yoluyla yayıldığı için yani böyle çok sayıdan çok sayıya insanlardan insanlara geçtiği için özel bir şeye gerek yoktur. Özel bir tadile bunlar hakkında ne yoktur? Gerek yoktur. Tamam. Bir de burada son olarak şöyle bir şey söyle, hatırlatmak istiyorum inşallah sizlere. Mesela diyelim ki ehli sünnetle ilgili özellikle günümüzde mesela Şia'nın yani bir İslam devleti olmadığı için her türlü küfür, her türlü şirk, her türlü riddet, her türlü bidat istediği gibi yayılabiliyor, istediği gibi yer bulabiliyor insanların arasında. Mesela özellikle bu rafızilerin yani sahabeyi cerh eden, sahabeyi tekfir eden, sahabeyi din dışı gören ee, bu hastalıklı zihniyetin küfür zihniyetinin mesela oluşturmuş olduğu bazı şüpheler var bu konuda. Diyelim siz dediniz ki örnek veriyorum. El-i sünnetin yanında bir kaidedir. Es-sahabatu kulluhum udulun. Sahabenin hepsi nedir? Adildir. Öyle mi? Ve diyelim ki bu bu derse anlattınız mesela veya bunu bir yerde zikrettiniz. Dediniz ki sahabenin özel bir tadile ihtiyacı yoktur. Oradan biri hakikate dedi ki adalet nedir? Siz diyelim dediniz ki adalet Aynen öğrendiğinizi söylediniz. اِنَّهَا مَلَكَةٌ تَحْمِلُوا صَاحِبَهَا عَلَى مُلَازَمَةِ الْتَّقْوَى وَالْمُرُؤَةِ صَاحِبِنِ الْتَّقْوَى وَكِشِلِيهِ Kişiliğe sevk eden şeydir dediniz. Ahlaktır. Dedi ki peki insana adaletini ne bozar? Size sordu. Siz de dediniz ki bir insanın adaletini işte şirk, bilat ve günahlar. Küçük günahlarda ısrar veya büyük günahları işlemek bozar dediniz. Peki size şöyle bir ses şey desek dese ki sahabenin içinde içki içen yok muydu? Vardı. Sahabenin içinde münafıklar yok muydu? Vardı. Kitap ve sünnetin nasıl ile? Sahabenin içinde zina yapan yok muydu? Vardı. Sahabenin içinde hırsızlık yapan yok muydu? Vardı. Peki nasıl es sahabetu kulluhum udul diyorsun dese? Yani madem bunlar vardı. Nasıl sen bütün sahabe adildir? Onların tadile ihtiyacı yoktur diyorsun dese. Yaptığın tanımla, yaptığın istisna taban tabana zıt birbirine dese. Ne diyeceğiz biz buna? Biz diyeceğiz ki hayır, öyle değildir. Ehl-i sünnetin sahabenin hepsi adildir dediklerinde kastı bizim adaleti tafsilatlandırdığımız mana değildir. Yalan söylemediklerini ifade etmek için kullanılmış bir tabirdir bu. Tamam Yani ehl-i sünnet es sahabatu kulluhum udul diyor ya bunun manası sahabenin hepsi günahsızdır manasına değil Bunun manası nedir? Sahabenin hepsi yalandan münezzehtir. Çünkü Allah bu dini, bu şeriatı onlar ile bize ulaştırmıştır. Şayet onlarda yalan gibi bir şey olmuş olsaydı ne kitabını ne de Resulünün sünnetini onlar aracılığı ile bize ulaştırmazdı. Ve pratik olarak onların yalan söylediğine dair de hiçbir delil hiçbir kanıt yoktur. Tamam. Yani bu bizim adalete yapmış olduğumuz tanım neydi? Şuraya kadar yapmış olduğumuz tanım? Mustalahul hadis ilminin ıstilahındaki tanımıydı. Öyle mi? Mustalahul hadis ilminin ıstılahındaki tanımıydı. ehli i sünnetin اَصْصَحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٍ Sahabenin hepsi adaletlidir. Kimsenin tadiline muhtaç değildirler dediklerinde Mustalahul hadis ilmindeki adalet manasını ne yapmamışlar? Kastetmemişler. Neyi kastetmişler peki? Kastettikleri mana yani sahabenin yalan söylemediği onların yalandan münezzeh olduğu yönündeki manadır. Bu da zaten inşallah. Burada ne yapmıştır? Burada anlaşılmıştır. Burada konuyu kapatmadan önce şöyle bir şey söyleyeceğim inşallah. Çünkü bu aklınızda bulunsun. Sürekli hem zihninizde, beyninizde boş yer bırakın. Hem de yazdığınız yerlerde boş yer yapın? Boş yer bırakın. Bu anlattığımız adalete taalluk eden mesele, normalde mustalahül hadis ilminde zikredilmesi gereken belki de meselenin onda biri bile değildir. Laki makam ancak buna müsaittir. Öyle değil mi? Çünkü biz ne yapıyoruz burada? birinci seviye, daha mustalahül hadis ilmini öğrenen, yani daha ne olduğunu bu ilmi tasavvur edebilmek için öğrenen e, öre, öğrenilen bir ders yapıyoruz. Yoksa böyle çok tafsilatlı meselelerin şeyine girmiyoruz. Onun için makam anca nedir? Makam buna müsaittir. Yani yoksa mesela bid'at nedir? Hangi bid'at ravilerinin rivayeti kabul edilir? Hangilerinki kabul edilmez? Bazı imamlar, bazı bid'at ehlinden ta hadis takreci etmişlerdir. E, mesela İmam buhari olsun, ee, İmam Müslüm olsun, mesela bunlara alimler nasıl cevap vermişlerdir? Fısk anlayışı, mesela tadil, tadilin karşılığı olan cerh e, nedir? Mesela bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi normalde e, bu konuyla alakalı meselelerdir. Ama burası bu makam ne değildir? Bu makam buna müsait olan bir makam değildir. Bu makam buna müsait olan bir makam değildir. Ama mesela diyelim ki Allah izin verirse biz daha önce de e, söylemiştim demiştim ki inşallah biz e, bu kitabı bitirirsek, Allah bize nasip ederse yaklaşık bir belli bir süre sonra ikinci seviye, yani Mustalahül Hadis'te ikinci seviye olarak okuyacağımız kitap neydi demiştik? Hafız İbni Hacer'in Nuhbetül idi. Öyle değil mi? Hafız İbn Hacer'in Nuhbetül Fikeri. Nasıl ki bunu öğrendiysek, mesela nasıl ki bunu ezberlediysek, o kitabı da aynı şekilde ne yapacaktık? O kitabı da aynı şekilde ezberleyecektik. Orada mesela Hafız İbn Hacer bize ne diyecekti? iki tane konuda bunun tafsilatını güzel bir şekilde göreceğiz. bunlardan bir tanesi neydi? Emmettanu diye başlayan kısımdı. Yani tan mesela ravilerde tan hadise getirdiği zayıflık onun kısımlarında. Bir de neydi mesela? Ve minel muhimmi ma'rifetu tabakatir ruati diye başlayıp daha sonra işte ilahihi işte ve meratibul cerh ve meratibul ta'dil diye devam eden. Yani e, adaletin mertebeleri. Ondan sonra yalanın şeyin, cerhin mertebeleri diye devam eden kısımda inşallah bunları Allah'tan nasip ederse inşallah işleyeceğiz. Tamam? Burada nedir? Burada makama uygun olan budur. Yani sadece şunun için söyledim. Hem beynimizde, hafızamızda yer açık kalsın. Hem de defterlerimizde ve kitaplarımızda yer açık kalsın. Evet. Zaten en hayırlı ilim nedir? Bu konuda. Yani bu da fayda babından söylüyorum. Mesela talebe bir meseleyi öğrenir, o meseleyi güzel bir şekilde tasnif eder, onu ezberler. Yani yazıya döker ve o yazıya döktüğünde güzel bir şekilde ne yapar? Hiç geri dönmeden aklında tutacak şekilde onu ezberler. Daha sonra bir üst seviyede, bir e, aynı ilimde bir üst seviye bir kitabı tedris ettiği zaman, öğrendiği zaman, ondaki öğrendiği faideleri o de asıl yaptığı bilginin üzerine getirir, ekler, ve bu eklemiş olduğu bilgiyle ne yapar? Öğrenir. Yoksa asrımızın en büyük ilim talebelerindeki en büyük hastalığı nedir? Bir adam bir kitabı okuyor, bitiriyor. İkinci kitabı anlatıyorsun, seni şey dinliyor. Yani böyle sanki ömründe o bilgiyi hiç duymamış gibi. Oysa onunla ilgili belki 40 tane, 30 tane ders yapmış adam. Bir kitap, bir fen bitirmiş. İkincisini anlatıyorsun. Adama şey, adam sanki ilk defa yeni yeni dinliyor. Bu hem hocayı şeye düşürür, yani hem hocanın enerjisini keser. Kızını keser. Hem de orada bulunan, gerçekten çalışan, ilme değer veren elim talebelerinin e, vaktini keser. Çünkü bildikleri şeyi kısa geçirip, bilmedikleri üzerinde yoğunlaşıp orada soru sormak isterler mesela e, hocalarına. Ama bu olmaz? Bu bu tip talebeler tarafından e, mümkün olmaz. Onun için inşallah yeri geldiğinde bunları da ne yapacağız? Anlatacağız. Evet. Beşinci maddemiz ise yani bir hadisin sayh olabilmesi için kendinde bulundurması gereken e ee, şartlardan biri de yerwihi dabitun an Yani bir de zabıt sahibi olacak. Son şartımız nedir? Ravi zabıt sahibi olacak. Zabıttan kasıt nedir? Yani öğrendiğini dapt edecek. Tamam? Duyduğunu veya yazdığını ne yapacak? Duyduğunu veya yazdığını zapt edecek. Yani unutmayacak. Öle mi? Yanlış ezberlemeyecek. Yanlış kaydetmeyecek. Nasıl duymuşsa nasıl duymuşsa o şekilde hafz edecek ve o şekilde de eda edecek. Tamam? Bir üstten hadisi alırken nasıl duymuşsa o şekil aynı ya ezberleyecek ya yazıya dökecek ve bunu kendinden sonrakine de aynı şekilde ne yapacak? Aktaracak. İşte bunun adı nedir? Bunun adı daptır. Yani ravinin zabıt sahibi olmasıdır. Alimler zaptı iki kısma ayırmışlar. Alimler zaptı iki kısma ayırmışlar. Demişler ki bir, birincisi nedir demişler? Birincisi daptu sadrin, yani göğüs sapta demişler. Bundan kasıtları nedir? Daptu sadrinden kasıtları ezber. Bundan kasıtları ezberdir. Yani ne demek? Kişinin duyduğu şeyi kendinde sabit kılmasıdır. Ezberinde sabit kılmasıdır. Yani bundan kasıt nedir? Bundan kasıt da yetemekkenu min istihdarihi metaşa'e. Dilediği zaman onu hazır edebilir. Yani mesela diyelim ben şu anda size bir hadis ettim. Dedim ki mesela Kelimetani Tamam. Diye başlayan meşhur hadisi size zikrettim. Veya inne amalu bin diye başlayan hadisi size zikrettim. Mesela bu hadisi siz benden duydunuz. Bunu benden duyduğunuz şekilde ezberlemeniz ve bunu ihtiyacınız olduğu zaman aynı ezberlediğiniz şekilde zikredebilmeniz, aklınıza getirip karşıya aktarabilmeniz. Bunun adı nedir? Bunun adı daptu sadrindir. Daptu sadrindir. Tamam Bir de daptu kitabin demişler. Daptu kitabetin demişler alimler. Buradan kastları nedir? Yazı zaptı. Yani duyduğunu duyduğun şekilde kendi yanında ne yapmandır? Kayıt altına alman ve bu kayıt altına aldığın yani yazıya döktüğün hadisi de koruyabilmendir. Tamam Niye? Çünkü mesela gelecek inşallah ileride ee, yani bazı raviler var doğru yazmış ama kendi çocuğu getirmiş yazdıklarını birbirine karıştırmış. Kimisinin yazdığı yazılar yanmış. E mesela kiminin yazdıkları başkasından yazdığıyla bir alimden yazdıkları birbirine karışmış. Mesela iktilat yazıda ihtilat demiş olduğumuz şey olmuş. Bunlar hepsi ravinin zaptına zarar veren şeyler. O zaman zabıt yani kayıt iki türlüdür. Bir hadisin Sayh olabilmesi için o hadisi rivayet eden adamda iki tür zaptın da bulunması lazım. Birinci tür zabıt nedir? Birinci tür zabıt Zab daptu kitabetindir. Daptu, kita daptu sadrin ikincisi daptu kitabetin. Daptu sadrinden kastımız nedir? Duyduğunuzu duyduğunuz gibi ezberleyip ihtiyacınız olduğu zaman da ezberlediğiniz gibi ne yapmanızdır? Aktarabilmeniz veya zikredebilmenizdir. Zaptu kitabetin'' yani kitap zaptından kaydı, kastımız nedir? Ravinin yazdığı hadisleri kendi yanında zapt etmesi, yazdığı hadisleri ne yapmasıdır? Yazdığı hadis, o yazdıklarını da koruyabilmesidir. Zabıtta nedir? Zabıtta dediğimiz gibi beşinci şarttır. Bizim metnimize göre zikredilen beşinci şarttır. İşte bir hadis. Bu zikrettiğimiz beş tane şartı senedinde ve metninde bulundurduk o zaman tamam? Bu beş şartı senedinde ve metninde bulundurduğu zaman veya bir hadisin senedi ve metni bu beş şarta zıt olan e, sıhhati bozucu unsurlardan uzak olduğu zaman o hadisin adı hadisun sahihundur. Sahih olan hadistir. Peki hükmü nedir? Yani bunu niye bu kadar anlattık? Misal bu şartları kendinde bulunduran hadisleri kabul etmek, ve bunlarla amel etmek her bir insanın üzerine vaciptir. Tamam? Eğer bir hadis, mesela e, e, sayı hadisin hükmü nedir? Diye bir soru sorduğumuz zaman bunun cevabı nedir? Bunun cevabı şudur. Bir hadis bu şartları kendinde bulunduruyorsa, o hadis ile amel etmek nedir? O hadis ile amel etmek vaciptir. Her bir ferdin üzerine o hadis ile amel etmek vaciptir. Tabii biz burada baktığımız zaman e, kardeşler, Hemen şunu görmemiz lazım değil mi? Yani gerçekten bazıları inşallah demiştik bir sonraki kitabın mukaddimesinde veyahut da usul fıkhta, ikisinden birinde demiştim. Bu hadisle amel etmeye, var olan hadisleri kullanmaya yönelik bazı çevreler tarafından bazı şüpheler, bazı problemler zikrediliyor. Bunları zikreden insanların en büyük problemi hadis ilminin hiçbir kanalıyla uzaktan yakından alakalarının olmamasıdır. Yani şunu gören bir adam, bir hadis aliminin tek bir tane hadise sahih diye hükmedebilmesi için bu kadar laf söylediğini ve bu dersten sonra zikredeceğimiz bütün meselelerde de sırf bir hadis içindir bunlara. Yani bir tane hadisin sahih midir, hasen midir, zayıf mıdır olduğunu belirlemek için bu kadar tafsilata gitmişler. Ve bu tafsilatı da tatbik etmişler. Ondan sonra birileri de gelip bundan işte bu çabadan bu e, yorgunluktan, bu sarf edilen, bu enerjiden haberdar olmayan birilerinin de çok rahat bir şekilde ben ne bileyim işte İmam Bukhara'nın sahih dediği hadis peygambere aittir e, desin mesela. Bu da tabi nedir? Kişi cahil olduğu meselede nedir? Kişi cahil olduğu meselede cesurdur. Yani çok cüretikar ve çok cesaretli bir şekilde konuşabilir. Ondan dolayı bunlar yani özellikle mesela hani herhangi bir şüphe ile karşılaştığımız zaman, herhangi bir şüphe ile karşılaştığımız zaman, Mesela bizim önümüzde ne vardır? İki şekilde cevap veririz şüphelere değil mi? Birinci cevap verme şeklimiz nedir? İcmali, yani genel cevaplar. İkinci sonra tek tek, yani tafsilata inip özel cevaplar vermektir. Ee, i̇cmali cevaplardan mesela bu zümreye yöneltilecek şeylerden biri nedir? Siz bu fennin cahilisiniz ve cahili olduğunuz konuda da cüretkarsınız. Yani gerçekten bir alimin söylediği bir sözün, veya bir hadise hükümeti bir sıhhatin e, bu kadar şüpheli olduğunu söyleyebilmeniz için Önce onların koymuş olduğu kaideleri incelemeniz lazım Öyle değil mi? Onların koymuş olduğu kaideleri incelemeniz lazım Onların kaidelerini eleştirmeniz lazım Onların koyduğu usulü eleştirmeniz lazım Bu da ne değildir zaten? Bu da mümkün olmadığı için Onlar da böyle bir işe zaten yanaşmıyorlar Onlar da böyle bir işe yanaşmıyorlar Ve ben ne kadar ile konuştuysam mesela emin olun dikkatimi çeken en önemli mesele de budur. Hadis ilminden zerre miskal haberler değiller. Yani rical nedir? Zapt nedir? Adalet nedir? Şuzuz nedir? İllet nedir? Alimler bir hadise sahih derken ne tür işlemlerden geçirmişler o hadisleri? Ne tür incelemeler yapmışlar? Millet bir hadisi alabilmek için o hadisin ricalını tek tek gitmiş görenler olmuş mesela. Bunlardan adamın neyi yoktur? Haberi yoktur. Bu da zaten en büyük problemdir. Evet. İşte bu sahih hadis yani bu şartları kendinde bulunduran hadisler, iki kısmı ayrılır. Tamam? Şimdi bu dersimizden sonraki dersimizin başlığını şu şekilde belirleyebilirsiniz. Sahih hadise taalluk eden meseleler. Sahih hadise taalluk eden meseleler. Sahih hadisin şartlarını bitirdikten sonra ne dedik? Birinci meselemiz neydi? Sahih hadise taalluk eden meselelerden birincisi, Sahih hadisin hükmü nedir? Dedik, zikreddik. İki, Sahih hadisin kısımları nelerdir? Tamam? Alimler demişlerdi ki sahih hadis sahihun lidatihi ve sahihun lighayrihi diye iki kısma ayrılır. Tamam? Sahih hadis sahihun lidatihi ve sahihun lighayrihi diye iki kısma ayrılır. Sahihul lidatihi dediklerinde neyi kast ediyorlar? Yukarıda zikrettiğimiz 5 tane maddeyi hadisin bizzat kendinde bulundurmasını kast ediyorlar. Yani ortada bir hadis var ve yukarıda zikrettiğimiz hadisin sahih olabilmesi için geçerli olan beş tane şartı da bu hadis kendinde barındırıyor. Dış hiçbir etkene ihtiyacı yok. Yani kendi içinde sorunu çözmüş, sahih hadis olmuş. Buna ne diyorlar? Sahihun lizati zatından dolayı sahih olan hadis diyorlar. Tamam? Bakın kendi kendi içinde dış hiçbir etkenden etkilenmeden sırf hadisin bizzat kendisi hadise ne yapmıştır? Sahih kılmıştır. Bu sahihun lizati. İkincisi ise sahihun لِغَيْرِهِ Dış sebeplerden dolayı, gayrından dolayı sahip olan hadis demektir. Ee, bu ne demektir? Mesela diyelim ki önümüzde bir tane hadis var. Tamam. Bu hadis sıhhat şartlarını kendinde bulunduruyor ama mesela bir tane şartımız neydi bizim? Ravinin zabıt sahibi olmasıydı. Bir tane alim demiş ki bu ravinin hafızında biraz problem var. Ee, neyi bozdu şimdi bu söz? Dapt-u Sadr'in kaydını bozdu. Öyle mi? ravinin zaptında hafızında problem varsa demek ki zaptında problem var. Peki biz bu alime sorduk. Dedi ki peki bu problem zaptı tamamen mi ortadan kaldırmış? Yani hiç mi böyle aklında bir şey tutamıyor e, duyduklarını? Yok yok dedi mesela öyle değil. Ama ne vardır? Yüzde yüz değil yüzde seksendir. Yüzde yetmiştir zaptı. Tamam. He. O zaman ne oldu hadis? Bak bu hadis kendi zatında hasen derecesine düştü. Niye çünkü gelecek zaten. Biz ne demiştik? Buluğul Meram derslerinde demiştik ki Hasan hadisinin en güzel tarifi kimin tarifidir? Hafiz İbn Hacer'in tarifidir. O da neydi? Fe in khaffa'd zabtu fel hasenu li zatihi. Demiş Hafiz İbn Hacer ne diyor? Hafiz İbn Hacer diyor ki: "Ve haberul ahadi bi nakli adl tamı'd zabti, muttasıl es-senedi, gayri mu'allalin ve la şazzin fehu's sahihu li zatihi. Fe in khaffa'd zabtu fel hasenu yani bu beş şartı aynı sayıyor diyor. Had haber bu beş şartı kendinde bulundurursa zatından dolayı sayı hönl iyidir. Fakat zap çürürse yani zapta bir hafiflik olursa, biraz kuvvetini kaybederse o zaman hadis hasen derecesine ulaşır, tamam mı? Bu hadis bizim yanımızda hasen. Aynı hadis diyelim ki bize ikinci bir yoldan geldi, ikinci bir yoldan geldi aynı şekilde. Yani yine mesela diyelim ki bir hadisi bize dört farklı yoldan geldi. Aynı mecliste dört farklı sahabe peygamberden duydu. Her dördü başka yerlerde anlattı. Onlardan dört ayrı tabi'in aldı. Ondan da dört ayrı... Ne oldu? Dört farklı yolu oldu hadisinde mi? İkinci bir yoldan daha hadis geldi bize. Baktık aynı şekil. Mesela bütün sıfatlar tamam, sahih olabilmesi için. Ama zapt sıfatında gene ne var? Hafif bir problem var. alemin biri onun hafızında konuşmuş mesela. Hmm. Bunu ne yaptık? Hasan hadis kabul ettik. Değil mi? Hasan hadis kabul ettik. Ama bak iki tane aynı hadis farklı yoldan geldi. Sadece ravilerde ne var? Alimler demişler ki bu hadis sahihtir. Bu iki farklı yoldan dolayı ama ne? Ne sahihtir? Sahihun ligayrihidir. Çünkü kendi içinde bu şartları, sıhhat şartlarını barındırmıyor. Ama farklı yollardan, dışarıdan etkenlerle bir araya gelip kuvvet buluyor ve sahih derecesine yükseliyor. Sahihun ne oluyor? Sahihun ligayrihî oluyor. Sahihun Li gayrihi oluyor. Belki burada aklınıza şöyle bir soru da gelebilir hemen. Diyebilirsiniz ki yani güzel de buna ne gerek var? Yani sonuçta سَيْحِنْ لِذَاتِهِ de سَيْحٌ لِغَيْرِ de ikisiyle de amel etmek vacip değil midir? Vaciptir. Peki alimler niye böyle bir ayrıma gitmişler yani? Hani ne zorları var mesela böyle bir ayrıma gitmişler diye bir soru soracak olursak hemen ne cevap vereceğiz? Diyeceğiz ki Ehli ilim Hiçbir konuda abes olsun diye veya boş bir iştigal olsun diye bazı taksimatlara gitmemişlerdir. Mutlaka bunda ne vardır? Mutlaka bunda bir faide vardır. Bu faide de nedir? İhtilaf anında iki hadisin, mesela diyelim iki tane birbirine zıt hadis önümüze geldi. Biz bunların birinci yapacağımız şey neydi? Birinci yapacağımız şey neydi? Daha önce de söylemiştik değil mi? Demiş ki yine Hafız İbn Hacer Nuhbe'sinde ne diyordu? "Femme'l <gülüyor> makbulu. En selime min el muarazati fehuve'l muhkem." olan hadis kendisine zıt olmazsa nedir bu? Muhkem hadisler. <gülüyor> "Fe in uride Lakin eğer misliyle şey olursa, çakışırsa o zaman ne yapıyorduk? Cem'. Cem' yapamayınca nesih, o da olmayınca tercih, sonra ne? Sonra tevakkuf. Değil mi? Dört tane yol. Güzel. Şimdi diyelim ki biz hadisleri cem edemedik, tercih yapacağız. Nesk de yok. Nesk'i anlayabilmemiz için de o da yok. Tercih yapacağız. Sahihun li sahih sahihun li e ne yapılır? Tercih edilir. Sahihun li gayrihide hasenun, hasenun li zatihiye tercih edilir. Alın size ne? Alın bize bir fayda. Tamam. Bu ve benzeri faidelerden dolayı bu tip ayrımlara alimler gitmişler. Evet. Daha sonra tabi ee, Tabii burada duralım. Hem vaktimizi doldurduk, hem de fazla oldu. İnşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Kaldığımız yerde inşallah sayih hadise taklifi eden birinci ve ikinci meseleyi zikrettik. Sayih hadise taklifi eden üçüncü meseleden devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Wa'akhiru da'wana in alhamdulillahi Rabbi alaamin.